Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 243. ayet-i kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip etmek isteyenler 38. sayfayı açacaklar ve 243. ayet-i kerimeyi bulacaklar. Rabbimiz buyurur: Elam, tara illa ladin, xarjo min diyarhim, vhem ulufun, hader al-ma'at. Sayıları binlerce olduğu halde Yurtlarından çıkan o insanları gördün mü? Onların çıkış sebebi de ölüm korkusuydu. Ölüm korkusu nedeniyle sayıları binlerce olmasına rağmen yurtlarından çıkanları gördün mü? Burada ölümden korkulmamasına işaret eder Rabbim. Niye korkmayacağız ölümden? E, değişmez de onda. Ölümden kaçamazsınız diyor bir başka ayet kerimesinde. Ve lev tüm fi burucim şeyyed eder. Gökyüzüne uzay istasyonu kursanız, burçlar yapsanız Oraya da ölüm yetişir diyor Allah Celle Celalü. Ölüm geldiği an bir an geriye bir an ileriye gitmez. Bu cenaze taşıdığımız tabutların üzerinde de serili olan bezin üzerinde yazılı bu ayet-i kerime. Her can ölümü tadacaktır ayeti var. Bir de ölüm geldiği zaman bir saat ileri bir saat geri gitmez Ayeti de var, öyleyse ölümden kaçmanın insana hiçbir faydası yok Tedbir almanın faydası var, sevabı var, ölüme değil tedbir almak Sevap işliyoruz biz, biz kul olarak görevimizi yaptık mı o bizim tedbirimizdir yani tren yolunda trene karşı yürümeyeceksiniz Yolun ortasından gitmeyeceksiniz Kaldırımdan gideceksiniz Bu kaç değil Tedbir almadır Ama Sarhoşun biri kaldırıma çıkıp da Adamı e, Duvara Yaslayarak ezep, öldürme, Ölümüne sebep olabilir mi? Olur O zaman kaldırımdan giden mümin adam Bu tedbirinden dolayı Sevabını alır Yolun ortasından giden adam da tedbir almamanın cezasını çeker. mutu. Allah onlara ölüm dedi. Onlar da öldüler. ah ahyahum sonra onları diriltti. Allah onları diriltti. Tekrar onlar Sen Allah onları diriltti. Yani ölümden kaçtılar ama Allah celle celeri hepsini birden öldürdü. Buyurum, oradaki ölümden kaçıyorsunuz, buradaki ölüme tutuluyorsunuz. Hani değerli bir yazarımız, kartta İtalyanlara karşı mücadele vermeyip de kaçanlar için o günlerde bir yazı yazmış. Eğer cephede aslanlar gibi İtalyanlara karşı savaşarak ölmezseniz o katiller ordusu arkanızdan gelecek, evinize kadar sizi evinizden çıkaracak, kendi baltanızla mezarınızı kendinize kazdıracak, sonra da mezarın içerisine sizi yatırıp hanımınıza toprağınızı örttürecek. Ölümden kaçamazsınız. Hem de binlerce olduğu halde diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse, vay Amerikan'ın silahları güçlüymüş, vay ordularının sayısı fazlaymış, vay bilmem nerede olsak bizi görürmüş. Geçin onları. Öyle olsa da eceliniz gelmeyince ölemiyorsunuz, böyle olsa da eceliniz geldikten sonra kalamıyorsunuz. Öyleyse biz kul olarak görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor İnnallâhe lezû fazlin alennâsi Velâkinne ektaran nâsı lâ yeşkurun Şüphesiz Allah insanlar üzerine hep lütuf sahibidir Ama insanların birçoğu şükretmez diyor Allah Celle Celaluhu Ve gâtilû fî sebîlillâhi ve âlemû ennallâhe alîm Allah yolunda harp ediniz. İyi bilin ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Düşmanın sayısı veya silahının üstünlüğü önemli değil. Madem ki siz dininizi korumak üzere görevlisiniz, öyleyse Allah yolunda mücadele vereceksiniz. Adam seni yok etmeye gelmiş dirensen de direnmesen de direnirsen cephede direnmezsen evinde seni öldürmeye gelmiş. Öylese siz Allah yolunda onlarla harp ediniz diyor Allah Celle Celalü. Men zellezi yuqridu qarzan hasenen fe yudaa'ifuhu lehu <Mes> adaafen <Mes> katireten. Vallahu <Sessizlik> yanqu bi duve ve bi ve Konular ne biçim değişiyor bakınız ayet-i kerimelerde. Boşanma hukuku Allah yolunda harp etmek ve ihtiyaç sahiplerine borç para vermek art arda geliyor. Bunlar hem zora hem zor hem kolay. Ama bu hayatın gerçekleri, hayatın gerçekleri Ya hocam harp olması olmaz mıydı? Olurdu Olurdu da onu bana anlatma Ülkeni işgale gelen Yunanlı'ya anlat İngiliz'e anlat Veyahut da İtalyan'a anlat Filistin'de bugün Müslüman öldüren Yahudi'ye anlat bunu gidip de Filistinli Müslüman'a anlatma. Yahu bu ayet neyin nesidir deme. Üzerine gelen, Filistinli'nin üzerine gelen evini yıkan, anasını yakan, babasını hapse atan adama anlat. Çocuğun yanına varıp da yahu sen bu sapan taşını hala atmasan olmaz mı? Bu Yahudi'nin camını kırmasan olmaz mı? Deme o çocuğa. Sen karşı tarafta o çocuğun evini yıkan adama niye yıkıyorsun de. Annesini yakmış, niye yakıyorsun de. Babasını hapse atmış, niye bunun babasını hapse attın de. Ona desen bu çocuğa deme bunu. Ve arkasından da borçlanma, borçla borç para vermeye teşvik ediyor. Kim Allah'a iyi bir şekilde borç verirse aman yarabbi ifadeye bakın Allah'a borç para verirse İfade bu Yani siz bir insana borç para zor durumda kalan bir adama borç para veriyorsanız Bu o Müslüman kardeşinize verdiğiniz para Allah'a verilmiş gibi değerlendiriliyor Allah'ın paraya malam ülke ihtiyacı yok her şey onun yani yeryüzünün tamamı onun içindeki deniz ürünleri madenleri altınları gümüşleri yakutları incileri mercanları petrolleri ormanları insanları her şey ile Allah Celle Celaluhu'a ait ama Rabbim diyor ki sen bir Müslüman kardeşine borç para verecek olursan onun sevabı nasıl verilecek biliyor musun size Allah'a vermiş gibi değerlendirilecek. Allah da onu kat kat eğilir diyor Allah Celle Cedału. Wallahu <Sessizlik> ya du ve ya bi surdu. Bolce veren de Allah'tır. Daraltarak veren de Allah Celle Celaluh'tür Yani bolluğu veren de O Darlığı veren de O Ve ilehi türcaun Ve onun huzuruna döndürülüyorsunuz diyor Rabbimiz Günümüzde eksik değil Yine gayretli, dikkatli, hassas Müslümanlarımız çok Çok şükür Borç istememeye dikkat edin yarınız. Mesela benim hayatım böyle geçmiştir. Fakir bir ailenin gönlü zengin, kendisi fakir bir ailenin çocuğuyum ama borç yapmamaya dikkat ederek bu yaşa gelmişim. Bir şeyi alacağımda bile maaşımdan artırarak biriktiriyor sonra alıyorum. Borca girmemeye dikkat ediyorum. Kapıma çek senet sahibi veya alacak sahibi insan bu yaşa kadar gelmemiştir. Kimse de hani ben boş para verdim dememiştir, diyemez. Siz istememeye, borçlanmamaya dikkat ediniz. Allah zor durumlara düşürmesin. İstenme durumu da olabilir. İşte orada görev isteyene değil, imkan sahibi olana düşüyor Rabbim burada Allah için iyi bir borç verenler yani karz-ı hasen diyoruz borca para verenler Allah onu kat kat eyler diyor Rabbimiz bir kere o parasına bereket gelir borç para veren adama ve bir de sevabı kat kat olacaktır onu yani borç para ve maddi durumu yerinde olanlar buna dikkat etsinler. Belirli bir rakama ayırsınlar kendi güçleriyle orantılı olarak. Bunu devamlı ihtiyaç sahibi insanlara borç olarak versinler. Ve borçluyu da sıkmasınlar. Günü geldiğinde ödemede zorluk çıkana yeniden borç vermiş cevabı kazanır. Peki hadi bakalım bir ay daha. Yeniden boş vermiş gibisin. Yine sevap alıyorsun. Elem tara ile melei min İsrail min ba'di Musa. Musa'dan sonra Musa Aleyhissalatu vesselam'dan sonra Beni İsrail'den bir topluluğu görmedin mi? اِذْ غَالُوا لِنَب۪يِّنْ لَهُمُ بُعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِ الْف۪ي O topluluk, onlara gönderilen peygambere şöyle demişlerdi. Sen bize bir komutan tayin et, biz onunla Allah yolunda harp edelim diyorlar. Yani Beni İsrail veya bugünkü ifadeyle Yahudiler, Allah celle celalühün kendilerine gönderdiği peygambere diyorlar ki sen bize bir komutan tayin et ve biz Allah yolunda onunla harp edelim diyor Yahudiler. Rabb'in e, o şeyde diyor ki peygamber gale hel in kutiba Peki harp emri gelir. Allah size harp etmenizi emreder de ya harbetmezseniz ne olacak? Galu ve malena ella nuqatilati sabilillah ve min diyarina ve Ya olur mu öyle şey? Biz yerimizden, yurdumuzdan çıkarılmışız. Çocuklarımızdan uzaklara atılmışız. Biz niye harbetmeyelim? diyorlar. Felemma ma kutiba alaihimu'l-qitalu tavallu illa qalilan minhum Derken harp onlara farz kılınınca çok azı müstesna gerileri hartten kaçtılar, uzak durdular, yüz çevirdiler. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri çok iyi bilir diyor Rabbimiz. Yani bunun da bir zalimlik olduğuna işaret etmiş oluyor. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ دَالُوْتَ مَلِكًا Peygamberleri onlara dedi ki Allah sizin üzerinize Talut'u komutan olarak gönderdi diyor Talut'u biliyorlar Yahudiler yalınız kalu diyorlar ki Yahudiler enna yekunu lehu'l mulku aleyna ve nahnu ehakku bil mulki minku minhu ve lem yutesiraten min el mal bu otoriteye biz ondan daha layıks o nasıl bizim üzerimizde komutan olacakmış o zengin bile değil qale inna'llaha estafaahu aleikum sizin üzerimize Allah onu seçti vezade hu'u bestat fil ilmi vel hem bedeni yönden hem de ilim yönünden Allah onu daha geniş kıldı. İlmi sizden fazla, bedeni kabiliyeti de sizden fazla diyor. Vallahu yu'ti mulkehu men yasha. Allah mülkünü dilediğine verir. Vallahu vasîun alîm. Allah her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir diyor Allah Celle, Celle ala. Ve Allah onlara Peygamberi onlara: "İnna ayet mülkü'ü an yâtiyekum tabut, ufihi sakinet min rabbi'kum ve bakiyet min ma terak alu Musa, v'alu Harun ta hamiluhu alaik. İnna fi zâlak kum, onun otoriteye sahip olduğunun işareti size tabutu getirmesidir tabutu getirecek tabutun içinde de Rabbimizden size bir sekine vardır ve Musa ile Harun ailesinin geride bıraktığı hatıralar vardır onları melekler taşıyordu şimdi o komutan size onları getirecektir. İnne fî dâlike le âyeten leküm in Eğer iman ediyorsanız, sizde, sizin için bunlar bunda ibretler vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bu tabuttan kasıt, rivayete göre, bir sandıktır. Sandığın içerisinde, Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında iken, ee, önünde bulundurduğu Ve insanlara Yani ordu koydaki insanlara Moral veren Bir sandık var Yani günümüzde kıyaslamak Caiz olursa hani Bayrak gibi Bayrak Hani harb esnasında Bayraklar çekilir Bayraktarlar onu korur Bayrak muhafızları onlar korurlar Bayrak orada dikili durduğu sürece Asker ayakta demektir ama bayrak yere düşmüşse asker de mağlup olmuş anlamına gelir. Bayrak yukarıda durduğu sürece askerler moralmen ileriye doğru giderler ya, o dönemde de Musa aleyhissalatü vesselamın ve Harun aleyhissalatü vesselamın ve ailesinin bazı hatıralarının içinde taşındığı bir sandık Yahudi tarihi boyunca onlara hep Moral vermiş. Derken talut komutan olarak kabul ediliyor, az bir grup tarafından tabii. Fələm mafesale dağlutu bil junud iqa le inna Allaha mübtili kun binəher. Talut ordusuyla beraber. Ayrılınca beraber birlikte düşman üzerine doğru yürüyünce Dedi ki Allah sizi şu nehirle imtihan edecek Femen şerebe minhu feleyse minni Ve men lem yed'amhu fe innehu minni illa meniğutera feğrufeten Kim o sudan yani o sudan içmeyin O sudan içen benden değildir Şimdi komutana itaatleri test ediliyor ancak komutanın izniyle bir avuç içmek müstesna. Fakat feşeribu minhu illa galile minum. Çok azı komutanın sözüne uydular, geri kalanlar içtiler. Ve orada geriye kaldılar onlar. Onlar komutanla beraber devam edemediler. Felemmâ cavezahu ve vellezîne âmenû me'hû gâluu. La taaqat lenel yevme bi Calut ve cünüdi. Talutla beraber yürüyen ona iman edenler dediler ki bir kısmı tabii burada. Bugün Calut ve ordusuna karşı bizim bir gücümüz yetmez dediler. Ordu da ikiye ayrıldı. Yani imtihanı kazanan ordu da ikiye ayrıldılar. Bu askerle, Calut'a karşı ve ordusuna karşı bir şey yapamayız diyenler var. Bir kısmı da, قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ كَمْ مِنْفِئَةٍ غَلِيلَةٍ غَلَبَتْفِئَةً كَث۪يرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُمْا السَّابِر۪ينَ Hep Allah'a kavuşma inancı içerisinde olanlar dediler ki, Allah'ın izniyle tarih boyunca nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Ve lemma barazû li Câlûte ve cunûdihi gâlû rabbena ifri alênâ sabran ve tebbit akdâmenâ ven-sur nâ alel Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde Talut'un ordusundakiler şöyle dua etmişler. Ey bizim Rabbimiz, bizim gönüllerimize sabır boşalt. Gönüllerimizi sabırla doldur, sabır ver. Ayaklarımızı sabit kıl, kaymasın, geriye kaçmasın. Kafir topluluğa karşı bize yardım et ya Rabbi diyorlar. Musterem dinleyenler dikkat edin. Komutanın meşru isteklerine kayıtsız şartsız itaat emrediliyor. Ama meşru istekler tabii. Çünkü efendimiz onu da düzenlemiş. Lata atel-i mahlukun inde masiyetil halik. Halike isyan olan yerde mahluka itaat olunmaz. Yani komutan Allah'ın yasakladığı bir şeyi emrederse ona uyulmaz. Ama emrettiği şey meşru ise ona gayet şartsız, komutan, şey askerler uyacaklar. Burada imtihanı kazananlar da insan olmaları nedeniyle düşmanın çokluğu, silahlarının üstünlüğü karşısında tedirginlik yaşayıp, ''Yahu gücümüz yetmez.'' demişler Ama bir kısmı demişler ki Tarih sizin dediğinizi doğrulamıyor Tarihte nice az topluluklar Çok topluluklara galip gelmiştir demişler Kendilerini askeri eğitimden geçirdikten Her türlü imtihanı da başarıyla Geçtikten sonra dua ediyorlar Dualarına dikkat edin fiili duayı yapmışlar. Askeri eğitimden geçmişler. Sonra da ellerini kaldırıp dille dua ediyorlar. Yani bizler hem dilimizle dua edeceğiz hem de fiili olarak dua edeceğiz. Ve düşmanla karşı karşıya gelmişler. Fehezemuhum iznillah. Allah'ın izniyle o az topluluk Câlût ve ordusuna karşı galip gelmiş, onları hezimete uğratmışlar. Ve gatele Davudu Câlût ve ata mülke hikmete ve Davud yani ileride peygamber ve devlet başkanı olacak o Davud, Davud Aleyhisselam. O anda Taâlût'un ordusunda bir asker Davud Calut'u öldürdü. Allah o Davuda devlet yönetmeyi verdi, hikmeti verdi ve ona dilediği kadarını da öğretti Davud Aleyhisselam'a. Ve Levlad Ef'ullahin nası bazı bi bazın lefesedetil ardu. Eğer Allah bu iyi insanlarla bu Calut gibi ordusu gibi kötü insanları ortadan kaldırmamış olsaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu diyor. Hani derler ya Hazreti Ömer'in bir sözü bizim siyasilerimizin ağzında da söylenir. Hazreti Ömer radıyallahu söylemiş. Allah'ım şerlilerin şirretliğinden iyilerin de korkaklığından sana sığınırım demiş. Yani kötülerin azgınlıklarına karşı kötülüğü, iyilerin de korkaklığı aynı şey derecede kötü İyiler de kötülerin kötülüğünü yenecek kadar Kahraman olmalıdırlar Rabbim bunu anlatıyor bize İyi insanlar az olduklarına bakmasınlar Allah'a sığınsınlar Kötülerin kötülüğünü ortadan kaldırmaları için kötülük yapanları ortadan kaldırmaları gerekiyor. Eğer bu iyiler müdahale etmezlerse, yeryüzünün tamamını ateş yakarken söndürme ameliyası yapılmazsa, nasıl ki bütün ağaçlar, otlar yanar, eğer kötüler engellenmeyecek olursa, bütün canlar yanar, analar ağlar, çocuklar feryat eder lakinin Allah heüal din al alemin Şüphesiz Allah Celle Celali bütün alemler üzerinde nimet sahibidir lütuf sahibidir diyor Allah Celle Cel Tke atullahinet lüha aleylike bil hak ve inle keemin el İşte bunlar Allah'ın ayetleridir sana en doğru bir şekilde okuyoruz. Sana doğru bir şekilde anlatıyoruz bunları. Ve innekele el murselin, şüphesiz sen peygamberlerdensin. Daha önce gönderilen peygamberlerden bir peygambersin diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayetleri günümüzde biz okuyoruz. Geçmişten bir hikaye okur gibi okumayacağız. Kendimizi hayatın şartlarına göre yetiştireceğiz. İyilerin yanında yer alacağız. Kötülerin çokluğundan korkmayacağız. İyilerin sahibi Allah Celle Celalühdür diyeceğiz. Yardımcısı Allah olana kimse galip gelemez inancıyla hareket edeceğiz ve yeryüzünün ıslahı için Gerekirse malımızı ve de gerekirse canımızı vermeye hazır olursak cennetimizi de güzelleştireceğimize inanıyoruz. Rabbimiz kendi yolunda yürümemizi, kendi yolunda yürürken huzuruna varmamızı bize nasip eylesin, her işimizi kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.